Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Şimdi e, bazı kavimler, yani bazı peygamberlerin e, tebliğde bulunduğu bazı kavimlerin müşkülatı uluhiyette bazı kavimlerin müşkülatı rububiyet konusunda e, olmuş. Mesela İbrahim aleyhisselamın kavmi e, buna bir örnektir. Bu kavmin müşkülatının daha çok rububiyet noktasında olduğu ifade ediliyor. E, fakat umumi olarak uluhiyet tevhidine peygamberlerin davet ettikleri ayetlerde net olarak ifade ediliyor. Yani e, bu net bir husus. Yani neden böyle bir soru geldi anlamadım. tarikat ehlini yanılmaya ve delalete sevk eden en önemli neden nedir? Bu konuda çok şey söylenebilir belki ama e, benim şahsi görüşüm e, doğru, doğruysa Allah'tandır yanlışsa benden e, insanların değer ölçüsü olarak doğruları tespit noktasında kıstas olarak farklı şeyler e, benimsemeleri sebebiyle oluyor. Şöyle ki, mesela bir insan ne kadar fasık olursa olsun, yani görünüşte e, her ne kadar e, ibadet diye ifade edilen bazı şeyleri yapsalar da e, halk arasında ibadet olarak kabul edilen bazı şeyleri yapsalar da, itikat noktasında e, Allah'ın ve Resulünün tebliğ ettiği davet ettiği e, itikat esaslarından fersah fersah uzak olan bazı kimselerin elinde bazı harikaların görülmesi, keramet zannettikleri, bazı olağanüstülüklerin görülmesi onları toptan bir kabule sevk ediyor. E, halbuki bu hususta e, bir deccalin ahir zamanda ne tür harikalar göstereceğini Allah'ın onun elinde ee, bir takım harikaların zuhur etmesine fırsat vereceğini bilen bir insan hadis-i şeriflerden e, bunu okuyan bir insan e, asla ölçü olarak bunları almaz nitekim Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın bu tür anlayışları ortaya koyan e, güzel bir sözü var hakkı ehlini tanıyarak Ehlini tanımaya çalışarak bulamazsınız. Siz hakkı tanıyın. Hakkın ehlini de bilirsiniz buyuruyor. Yine Ali radıyallahu anh'den gelen bir rivayette nasıldı darimi Darimi'de geliyor. Yok. Darimi'de geliyor. Bir kimse ömrünü cepheden cepheye cihatla geçirse bile hatta rükun ile makam arasında öldürülse bile Allah onu yine de hayırlı olduğunu zannettiği kimselerle birlikte haşredecektir diyor. Dolayısıyla e, görünüşte ibadet yapan bir takım insanlar Ali radiyalarının burada sakındırdığı bir husus var. Görünüşte bir ibadet var. Hatta en faziletli ibadetlerden cepheden cephe cihada koşmak, rükunluğe makam arasında öldürülmek. Buna rağmen o kimseyi Allah azze ve celle hayırlı hak üzere olduğunu zannettiği kimselerle birlikte haşreder diyor. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hariciler hakkında e, beyanatlarını düşünecek olursak onların namazları yanında siz kendi namazlarınızı beğenmezsiniz. İbadetleri yanında kendi ibadetlerinizi Kur'an okuyuşları yanında kendi Kur'an okuyuşlarınızı küçümsersiniz. Hafife alırsınız. Ama onlar okudukları Kur'an kıtlaklarından aşağı inmeyen kimselerdir ve okun avını delip geçtiği gibi dinden çıkarlar buyruluyor. Demek ki e, görünüşte bir takım ibadetlerden öte insanların itikadı bundan daha bir öncelik taşıyor. Yani bu insanlar namaz kılmasına rağmen hatta çok güzel namaz kılmalarına rağmen ibadetten elleri dizleri nasır tutmasına rağmen yüzleri benizleri oruçtan sararmasına rağmen bunları dinden çıkaran şey nedir? Yani onlar Allah'ın kitabını okurlar ama okudukları ayetler onların gırtlaklarından aşağı inmez. Yani bunu fehmetmezler, anlamazlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen diğer bir hadiste sizin hakkınızda üç şeyden korkarım Buyruluyor. Bunların birincisinde şu sayılıyor. Bir kimse Kur'an'ı okur, onun Behçet'i güzelliği kendisine e, akseder, kendisinde görülür. Sonra da diyor İslam'ı bir gömlek gibi sırtından çıkarır ve komşusunu şirk ile itham eder diyor. Korktuğum şeylerin birincisi budur diyor Allah Resulü. Soruyorlar, itham eden mi şirke daha yakındır yoksa itham edilen mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itham eden şirke daha yakındır buyuruyor. Demek ki e, bu kimse Kur'an okumasına rağmen bu şekilde e, dinden kendisini dinden çıkarabilecek, şirke sokabilecek hususlar e, itikatlara sahip olabiliyor. Bunun sebebi Allah Resulü'nden yüz çevirmektir. O yüzden doğru yolun ölçüsünü biz e, tespit ederken, tarif ederken Allah'tan ve Resulünden geleni sahabilerin anladığı gibi anlamak deriz. Dini sahabilerin anladığı gibi anlamak. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 137. ayetinde Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet bulurlar buyuruluyor. Hitap sahabelere bak. Kur'an'ı ve sünneti Sahabeler nasıl anlamış o şekilde anlamamız lazım. Bu yoldan e, saptığımız oranda batılın kucağına düşüveririz. Kur'an'ı Resul sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği şekilde başka bir şekilde açıklamaya çalışırsak nitekim e, günümüzde öyle bir anlayış yaygınlaşmıştır ki ee, Kur'an-ı Kerim'in zahiri anlamında ne kadar uzaklaşırsan, muhtemayetlerden ne kadar uzaklaşıp böyle e, mistik bir takım unsurlar çıkarırsan o kadar e, Allah katında yüce kabul edilirsin. O kadar Allah'ın dostu kabul edilirsin. Şuna bak, nince hikmetler çıkarıyor e, diyerek e, farklı yaklaşımlar sergileniyor. Şimdi... Ölçü olarak Kur'an'ı anlamada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Beyanı mutlak Öncelikli. Diğer taraftan Sahabelerin inandığı gibi inanmak Çünkü e, bugün diyorlar ki işte siz kitap sünnet diyorsunuz da Herkes kitap ve sünnete Bakarsa fırka fırka olur. Herkes kendi başına göre kitap ve sünnetten Bir hüküm çıkarır. E, her insan sayısı kadar da Din fırka meydana gelir Diyorlar. Halbuki biz bunu söylerken Kur'an ve sünneti sahabilerin anladığı şekilde anlamayı da ifade ediyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 72, 73 fırkaya bölünecek bunlardan sadece birisi hak üzere olacak diğerleri cehennemlik olacaktır buyuruyor. Bunların kim olu sorulunca da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda bulunanlar buyuruyor. Dolayısıyla bir insanın hak yolda olmayı muhafaza etmesi için, sırat-ı mustakimi muhafaza edebilmesi için mutlaka Kur'an ve sünneti e, sahabelerin anladığı gibi anlaması lazım. Nasıl ki sahabeler o dönemde e, mezhep mezhep bölünmemişse, fırka fırka, tarikat tarikat bölünmemişse e, bu takdirde bizler de e, tek bir cemaat halinde, Allah Resul'ün kurduğu cemaat olarak e, tek fırka üzere kalırız. Ha, tek e, hak yol bir tanedir. Allah cümlemizden razı olsun. Yani hasıl kelam. Aleykümselamü ve rahmetullah ve Bizim her şeyden önce hakkı hak olarak bilmek için, batılı da batıl olarak bilmek için elimizde bir ölçü olması lazım. Bu ölçüyü kaybeden insan veyahut hiç tanımayan insan mutlaka batılın kucağındadır. Ya hevasının yolundan gider yahut e, yine hevasının yolunda gider. Şöyle ki e, bir tarafta Allah'a isyan yolunu tutarak hevasının yolunda gider. Bir tarafta da diğer tarafta da e, günümüzde sufilerin yaptığı gibi hak olduğunu zannederek batılın içerisine düşüverir. Dolayısıyla insan aklı maluldür. Bilgi kaynakları sınırlıdır. Hakkı tespit edebilme yeteneği sınırlıdır. Her şeyin orta yolunu her hususta hakkı doğru olanı Allah ve Rasulü bildirir. İhtilafın kaynağı insanlardır. Allah katından gelen ise birliği emredir. Şayet bu din Allah'tan gayrından gelseydi onda Kur'an Allah'tan gayrından gelseydi onda birçok ihtilaflar bulurdunuz buyurur Allah azze ve celle ve e, herhangi bir ihtilaf durumunda da hükmü Allah'a ve Resulüne döndürmemiz gerektiğini e, bize emrediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsak meselelerin çıkış yolu, halledilme yolu ancak budur. Amin, ecmain. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve Kerahat vaktinde mescide girdiğimizde ne yapacağız? Oturacak mıyız? Namaz mı kılacağız? Ya da bu ikisini de yapmayıp ne yapacağız? Kerahat vaktinde ee, yani kerahat vakitleri yasaklanan vakitler olarak e, güneşin doğarken, güneşin tam tepedeyken ve gruba meyletmişken, batarken bu vakitlerde kerahat vakitleri denilen bu vakitlerde e, namaz kılmak yasaklanmış. Ancak e, yasaklanan namaz nafile namaz kılmaktır. Söz konusu olan farz bir namaz ise o şekilde geciktirilmişse bunu eda etmek gerekir. E, yine Tahiyyatül mescid namazı da emredilmiş bir namazdır. Ee, yani vaciptir. Mescitte oturacak kimsenin e, mutlaka iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılması farzdır. Emir sigasıyla gelmiştir. Evet onu da ifade ettik inşallah. Rabbani Kadir Geylani Muhiddin Arabi ve bunun gibi tasavvufun büyükleri sayılan zatların kitaplarında yazanlar gerçekten doğru mu? Yoksa bunlar da tahrife uğramış mıdır? Ölen bu insanlar gerçekten kitaplarda anlatıldığı gibi midir? Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Şimdi e, biz kişiler ve isimler olarak ele alırsak az önce e, Hazreti Ali'den naklettiğim sözü e, tekrar edeyim. Siz siz Hakkı ehlini tanımaya çalışarak bulmaya gayret ederseniz hakkı bulamazsınız. Siz hakkı tanıyın, hakkın ehlini de tanırsınız diyordu. Mesele bu olunca önümüze e, faziletlerine inanılan her kim çıkarsa çıksın ölçü olarak bir metot vardır. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'un e, örneğinde olduğu gibi kendisine temettu hacciyle ilgili bir mesele sorulunca o da Allah Resulü'nün uygulamasını, hadisini onlara naklediyor. Karşıdaki muhatap şahıs da diyor ki, Ebu Bekir ve Ömer şöyle yapıyor. Deyince İbn-i Abbas radiyalarına bir daha benimle konuşmayın. Çünkü ben size Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Siz bana Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyorsunuz diyor. Yani e, Allah ve Resulü'nün önüne Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma gibi ümmetin en faziletlileri dahi, sahabenin en faziletlileri dahi e, çelişse asla Allah ve Resulü'nün önüne geçirilemez. Bu temel bir kaidedir. E, diğer taraftan bu kimselerin kitaplarında böyle şeyler var mıydı yok muydu mesesine gelince e, çok şey söylenebilir. Ama ortada şu bir gerçek bir takım insanlar bu kitapları Abdülkadir Geylani'ye öyle ya da böyle veya İmam Rabbani'ye veya Cevettin Rumi'ye veya İbni Arabi'ye öyle ya da böyle e, isnat ediyorlar. Bu kitaplar onların eseri olarak kabul ediliyor. Önemli olan bu şekilde kabul edilmezdir. Yoksa hakikaten onlar mı yazmıştır? Yoksa e, başkaları mı yazmıştır? Hiç önemli değil. Yani bir Celaleddin Rumi mesnevisine bir takım çirkinlikleri yazmasına rağmen ve eldeki bütün mesnevi nüshalarında aynı şeyler mevcut bulunmasına rağmen ondan asırlarca sonra yaşamış bir insan ben Mevlana'nın asrında yaşasaydım Mesnevi'yi yazardım diyebiliyorsa ve o benim asımda o işte risaleleri yazardı diyebiliyorsa demek ki içindekilerin toptan kabul edildiğini gösteriyor. Halbuki bizim ölçümüz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyan ettiği gibi size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki esas bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. Bu ikisi havzı ı Kevser'e kadar birbirinden kopmadan ...birbirine bağlıdır buyuruyor. Kitap ve sünnete... ...muhalif olan... ...eğer... ...İbni Arabi gibi... ...faziletine inanılan... ...derecesinin yüksek olduğuna... ...inanılan bir şahıs olunca... ...ona göz yumuluyorsa... ...ama benim gibi sıradan bir vatandaş... ...Kuran ve sünnete... ...muhalif bir şey söylediği zaman... ...hemen tekfir ediliyorsa... Burada bir adaletsizlik var en başında. Ölçü Allah'ın kitabı ve Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ise buna uymayan her yanlış kimden gelirse gelsin şöyle bir kenara konulması gerekir. Ve yine hak sözde kimden gelirse gelsin onun da kabul edilmesi gerekir. Madem ölçü bu, birilerine imtiyaz sağlamanın anlamı nedir? Yoksa ee, Bakara suresinin 165. ayetinde ifade edildiği gibi onlar Allah'tan başka bir takım dostlar edinirler. Onları Allah'ı sever gibi severler diye ifade edilen tehdidin kapsamı altına gireriz. Yani bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmek demek o ne kadar itikadi açıdan sapıklık ortaya koysa da veya isyan etse de ben yine de onu severim diyen insan o kimseyi Allah'a rağmen seviyor demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir sevgiyi reddediyor. Evet, inşallah e, ifade etmeye çalıştığımız şeyler anlaşılmıştır. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Hakkınızı helal edin. Ben de e, yavaş yavaş müsaade isteyeyim. Allah cümlemizden razı olsun. Estağfurullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket.